her Müslümanı kucaklamaktır. Yedinci rüknü, her Müslümanı, özellikle ihvan kardeşleri kucaklamaktır. İtikad ve güzel ahlakın birleşmesi şartıyla, Müslümanın mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, gayrin meşrebini, kendi meşrebi gibi hak görmesi, bütün tarikatlerin ittifak ettiği bir esastır. İtikadla ayrılık, ihtilaf söz konusu değildir. Zira ehli i Sünnet Cemaatin, Mesela dört imamın bütün evliyanın itikatları birdir. İhtilafı kabul etmez. Tatbikatta yani dini mübini İslamiye ile amel etmenin keyfiyetlerinde ihtilaf söz konusudur.